Oh yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! Merhaba, bugün 3 Aralık Perşembe, yıl 2015, ay 12, gün 337, Kasım 26, 1437, hicri Sefer 21, 1431, Rumi Kasım 20. Günü Tarihi Dünya Engelliler Günü Uluslararası toplumda özür, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler aramak için 3 Aralık günü Dünya Engeller Günü anılmasıyla kararlaştırıldı. 81 yıl önce bugün 3 Aralık 1934'te bazı kisvelerin giyilemeyeceğine ilişkin kanun kabul edildi. Günün malumatı, Aralık ayında, Dünden Devam, Bahçıvanlık, Turp, Salatalık, Kavun bu ayda fideliklerde yetiştirilir. Don olmadığı takdirde ağaçlar budanır... Güllerde çelik ve daldırma yapılır. Devamı yarın. Büyük saatli marif takvimi. Ventajao. Asilo yaman en los monte santiagueños al mozo que ha perdido el amor de su muchacha, seducida por algún forastero. Oigamos en este tema cómo Yupanqui y los Kiyawasi nos cuentan lo sucedido hace pocos años en el departamento de Salabina. La noche cayó sobre el quebrachal Y un llanto quedó en el arenal De ausencia y dolor por el ventajado El ventajado lo llamaba en los pagos humaneros Fue ventajado en amor, si a los montes en amor Sus muellas borró el polpa de la La voz de la salamanca y el monte de las vidalas se le entraron en el alma pa'l tiempo del carnaval y el monte abrazó en su soledad se va la yapita donata su parche golpeó gritando el supay la luna bajó Al Alca Romal Y la noche rezó Por el Ventajau Se fue enterrando vida Con el tum, tum de las cajas La sombra de un santiagueño Que ya nunca más volvió Y en el sanitar Su llanto secó En la orillita del monte Y en rumbo de una guitarra Escondido y solitario Se aparece el ventajar, Llamando a lo estar Аки замер тосанörtртно okто доку oчиradeде да се на сујć каste Mikrofonda ben Can Tonbil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer ile berabersiniz. Günaydın. Ömer Madre bugün de aramızda yok. Kendisine saat 9.10 kala şu anda izlemekte olduğu iklim zirvesinde yapıldığı Paris e. Paris'te bağlanacağız ve COP21 zirvesine dair son izlemelerini, son gelişmeleri bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Ömer Madra'nın yokluğunda bu sene içerisinde iklim meselesiyle ilgili yaptığım söyleşileri de sizlere tekrardan hatırlatmaya devam ediyoruz. Dün Naomi Klein'le yaptığım söyleşinin ilk bölümünü vermiştik. Bugün ikinci bölümünü de vererek bu söyleşi tamamlayacağız. Ve kaldığımız yerden de devam edeceğiz ee, önümüzdeki hafta içinde. Dinlediğimiz parçanın ismi El Vataha'u'ydu. Söyleyen de ünlü Arjantinli müzisyen Atahualpa Yupanquidi. Ee, neden dinlediğimizi neden dinlediğimiz ise Eduardo Galeano çıkıyor Aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Salye İnci. Arjantin'de resmi sanat. 25 Mayıs 1810. Buenos Aires'te yağmur yağıyor. Şemsiyelerin altında bir sürü silindir şapka var. Mavi veaz rozet dağıtıyorlar. Bugün Mayıs Meydanı diye bilinen yerde toplanmış olan redingotlu beyler, yaşasın vatan diye bağırıyor ve genel valinin gitmesini talep ediyorlar. Okul taş baskılarıyla makyajlanmamış gerçeklikte ise ne silindir şapkalar vardı, ne rozetler, ne, redingotlu, ne, ne, ne redingotlar ve görünüşe göre ne yağmur ne de şemsiyeler. Sadece şehir meclisinde bağımsızlığı tartışmak için toplanan, az kişiyi desteklemek üzere dışarıdan getirilmiş bir insan korosu vardı. Boğaz Sayı'daki iş yeri sahipleri, kaçakçılar, bilgili hekimler ve üst rütbeli askerler, caddelere ve başlıca sokaklara isimlerini veren itibarlı adamlar oldular. Bağımsızlığı ilan eder etmez serbest ticareti getirdiler. Böylece Buenos Aires limanı, Cordoba'nın, Katamarka'nın, Tuhuman'ın, Santiago de Lestero'nun, Korintes'in, Salta'nın, Mendoza'nın, San Juan'ın, iplik fabrikalarında, dokuma atölyelerinde, damıtma evlerinde, saraçhanelerinde ve diğer bilimum üretim tesislerinde doğmakta olan ulusal sanayiyi daha embülyo halindeyken katletti. Birkaç yıl sonra Britanya Dışişleri Bakanı George Canning, Amerika'daki İspanyol sömürgelerinin özgürlüklerini kutluyordu. Hispano-Amerika İngilizleri diye teyit ettik kadehini kaldırırken. Zira yollardaki parke taşlarına varıncaya kadar her şey İngiliz'de. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet günün tarihine bakmakla başlayalım bugün Açık Gazetesi'ne Eduardo Galeana'dan hemen sonra 1910 yılında bugün Modern neon ışıklarının ilk gösterisi Yapılmış George Cloud tarafından Paris Motor Show'unda ilk gösterimi yapılmış neon ışıklarının o günden bu yana da dünyanın dört tarafını süsleyen, gösteren ışıklar olarak da biliniyor bu durum. 1976 yılında bir suikast girişimi olmuş. Ünlü Regi sanatçısı Bob Marley'e iki defa ateş edilmiş kendisine ama o iki gün sonra konsere çıkıp müziğini Zevende ile paylaşmaya devam etmiş. Bu vesileyle gün içerisinde biz de bu durumdan ötürü Bob Marley'e selam söylemek maksadıyla parçalarını dinleyebileceğiz. Sizleri de dinletebileceğiz. 1984 yılında ise Hindistan tarihinin en büyük kimyasal felaketlerinden bir tanesi yaşanmış. Bopal felaketi olarak nitelendiriliyor bu durum. Union Carbide fabrikasında Hindistan'ın Bopal'da kurduğu böcek ilacı üreten fabrikada yanlışlıkla 40 ton metil, isosyanat gazının sıkışması sızması daha doğrusu bu fabrikadan sızması 18 bin kişinin ölümüne neden oldu diye geçiyor bugünün tarihinde bu olayın yıl dönümüymüş bu vesileyle de bu durumu da hatırlamış olduk evet haberleri ve haber, ikinci haberlerin özetlerine bakacaksak gündemimizde neler var neler yok e, bu vesileyle de hatırlamış oluruz evet Öncelikle e, gazetelerden başlayalım. Gazetelere uzun zamandır bakmıyoruz. Ömer Madre'nin e, yokluğunda e, gazeteleri biraz ihmal ettik. Gündemi yoğunluğu da bu işin içine girdiği zaman e, yapamadık. Taraf gazetesinde Rusya Türkiye'yi midesinden bıçakladı deniliyor. Rusya meselesine dikkat çekilmiş. Özgür Düşünce gazetesinde eski bugün gazetesinin devamı olarak bilinen Özgür Düşünce gazetesinde o kurşun sivil toplumu mesaj o kurşun sivil toplumu mesaj deniliyor. Tahir Elçi'ye tek kurşunla katledilmesi, sivil toplum kuruluşlarını tedirgin etti cinayetin ya devletten ya örgütten yana olun mesajı taşıdığı vurgulandı deniliyor. Zaman gazetesinde en büyük adliyede esrarengi silah maşeti atılmış. Savcı Kiraz'ın 8 ay önce Çağlayan'da öldürüldüğü saldırı <gülüyor> aydınlatılmadan bir skandal daha yaşanmış deniliyor. Zaman gazetesinin birinde Kartar adliyesi tuvaletinde saklanmış her dolu bir tabanca bulunmuş. Güvenlikler tabii en üst düzeye çıkarılmış bu silah bulunduktan sonra. Bir gün gazetesinde şit ile AKP'nin petrol kardeşliği diye Rusya'nın Savunma Bakanı yardımcısı Antonov'un verdiği demeci aynen yansıtılmış gazetenin manşetine ve ilk sayfasına haritalar üzerinden gösteriyor ama Rusça yazdığı için ne olduğunu okuyamıyorum haritada. Petrol sevkiyatına yapıldığı 3 ana güzergah mor çizgilerle anlatılmış. Onlar da galiba mor çizgileri anlamışlar sadece. Cumhuriyet gazetesi Rusya'dan şok iddialar deniliyor. Aynı duruma e, dikkat çekmiş. Ankara'yı belgelerle suçlamışlar. Aynı mod çizgili e, harita üzerinden bu durum nitelendiriliyor. Erdoğan ve ailesinin IŞİD'in petrol ticaretiyle alakası var deniliyor. Türk sınırına 16.000 tanker görülmüş. ağır suçlamalar deniliyor. Yürriyet gazetesinde 98 kilometre pazarlığı e, başlığı atılmış bahşet atılmış 4 metrelik duvar örüyormuşuz Türkiye 937 kilometrelik Suriye sınırının 8-9 kilometresine modüler duvar örüyormuş duvarın şimdi 3 metre olan yüksekliği tel örgüler konulunca 4 metreye çıkacakmış duvarın 16 kilometrelik bölümü halihazırda tamamlanmış Milliyet gazetesinde kritik temas deniliyor Çavuşoğlu ve Lavrov Belgrad'da bir araya geliyorlarmış Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol iddiasını saçma olduğunu söyledikleri bir açıklamayı taşımışlar manşetlerine. Habertürk'te Rusya'ya karşı Katar gazı denilmiş. Manşetten Türkiye Rus gazının kesinti ihtimaline karşı ilk adımı attı. Sistemi Katar gazıyla yedeklemiş. Katar'dan sıvılaştırılmış doğa gaz alınıyormuş. Alınacakmış. Bence vizesiz geçişten var Katar'a. Hadi yine iyisiniz. Rusya'ya gidemeyecekler. Katar'a gideceklermiş galiba. Sabah gastesinde Türkiye ile Katar kader ortağı olmuş. Cumhurbaşkanıyla e, Katar emiri Ali Han'ın ismini ben yeni duydum. Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreninde bir ilke imza atmış. E, ondan bahsediliyor. Bir lider için ilk kez atlı ve develi birlik e, birlikte karşılama yapılmış. Bu gerçekten çok önemli. İlk kez e, Katar tarihinde bir lider için deve ile ve atla karşılama yapılmış. Bu da Katar Emiri'nin jesti, karşılama jesti olarak nitelendiriliyor develi karşılama. Star Gazetesi, milli iradenin sesi olan Star Gazetesi ise Kremlin Tiyatrosu manşetini taşımış bugün gazetesine. Rusya terör örgütü Daesh'le petrol iş ticareti ortaya çıkınca panikledi deniliyor. Türkiye'yi iftiralarla karalamaya çalışan Putin Erdoğan'ın resimine karşılık Habur sınırındaki tırların fotoğraflarını gösterip Dünyanın aklıyla alay ettiği denilmiş Burada mor çizgili şey gösterilmiyor Harita gösterilmiyor Farklı bir harita gösteriliyor Bu Türkçe yazılmış Rusya ve Esad'ın daış Petrol adlı diye karşı bir harita var Haritalar gene karşılaştırılıyor ee, Katar Resti, kadar ortaklığına kadar ortaklığını akşam gazetesi e, Rus blöfüne karşı Katar resti e, sürmanşetiyle okuyucularına taşımıştır. Okuyucularına aktarıyor. E, uçak gerilimi, ambargolarla krize dönüştürmeye çalışan Rusya'nın elindeki doğalgaz kartı Katar ile yapılan anlaşmayla boşa çıkarılmış. LNG geliyormuş efendim. Eee ile Katar arasında imzalanan mutabakatla birlikte Uzun vadede sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının garantisi alınmış. Ee, bu çerçevede Katar gemilerle taşınacak olan LNG için Türkiye'de de terminal kuracakmış. İşle getiriyorlarmış. Ne güzel. Ee, Akşam gazetesi bunu gösteriyor. Ve ambargo Karadeniz'e gömüldü demişler. Rusya'nın tarım ürünü taşıyan Karadeniz'in ortasından ambargo kararı var diyerek geri çevrildi ee, taşıyan gemisi. İhracatçı firma gece yarısı bir pazar bulmuş. Bakanlık bürokratik işleri anında halletmiş ve Romanya'nın Köstenci Limanı'na rotasına çevirmiş gemi. Rusya yoksa Romanya var deniliyor. Yeni Şafak gazetesinde alay konusu oldu deniliyor. gene bu mor e, işaretlerle dolu olan, oklarla dolu olan haritanın. Rus Savunma Bakanı yardımcısı Anatoly Antonov. Türkiye'nin IŞİD'e petrol ticareti yaptığı haritayı kanıtlamaya çalışırken komik duruma düşmüş Cihat Harpaciyan'ın haberi. Ee, şöyle deniliyor. Antonov'a göre 10 Ağustos 2015 ve 16 Kasım 2015'te IŞİD'in elinde Deir zor ve Rakka'dan yüklenen petroller Kamışlı ve Kuzey Halep'ten geçerek Türkiye'ye ulaşmış. Onlarca kontrol noktasını bulunduğu her iki bölgede Esad ve PYD'nin kontrolünde bulunuyormuş. Bu hatırlatılıyor. Türkiye Rusya'da iddia edildiği gibi petrol alacaksa PYD ve Esad ile işbirliği yapmak zorunda denilmiş. Böyle bir harita üzerinden, tarih üzerinden okuma yapılmış. Ee, neden Arapça değil de şey, Rusya verildiğine bu haritanın bir bilgi yok. Katar rüzgarı denilmiş bu seferde. Yani teker teker Katar'a bakacak olursak Katar resti e, nitelendiriliyordu. Kader ortağı olarak nitelendiriliyordu. E, bu sefer de Katar rüzgar olarak nitelendirilmiş. Yeni Şafak gazetesinde Rusya uçak krizinin ardından yalnızlaşırken Türkiye'ye müttefik halkasını da genişletiyor. Avrupa Birliği ile vize mütabakatından sonra Katar ile çok kritik doğalgaz ve vize anlaşmasına imza atılmış. Aynı şeyler. Erdoğan demiş ki duygusal davranmıyoruz bundan sonra da davranmayacağız demiş duygusal değil e, farklı türlü davranılıyormuş askerler üstüne gitmişler 16 stratejik imza atılmış Akdeniz ısındı deniliyor aynı zamanda Rusya'nın 13 savaş gemisi getirdiği Doğu Akdeniz'de büyük bir askeri hareketlilik yaşanıyormuş e, Fransa bir uçak gemisi iki muhrip bir fırkateyn bir de istihbarat gemisiyle gövde gösterisi yapmış Deniliyor Yeni Şafak Gazetesi'nde ne kadar doğrudur, bu gövde gösterisi olarak nitelendirilmesi o kısmına tartışılabilir. Evet, diğer haberlere de bakacak oluk surak Bunlar sadece gazetelerin manşetleriydi. Çatışma ortamının devam ettiğinden bahsedebiliriz. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir silahlı saldırı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde... En az 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bir çatışma olduğu haberi geldi. Türkiye saatleriyle dün saat 20 sularında ve çatışmanın devam ettiği söylendi. Sabah saatlerinde gelen haberlerde ise çatışmayı yaratan iki kişinin güvenlik güçleri ciltince öldürüldüğüydü. Bölge, bölgede bir olağanüstü hale yaşanmış. Tam olarak detaylı bilgiler geldiği zaman bizden şekilde bu durumu size aktaracağız. En önemli konulardan bir tanesi... Paris İklim Zirvesi'ne dair konuşacağız bugün. Hem Raşkocan e, Kara'nın hazırladığı ses kayıtlarıyla kendisine de bir telefonla bağlanma fırsatı bulacağız kendisine de. Hem de Ömer Madra'dan ama dün e, söylemek gerekirse sürpriz ben yapayım. Paris İklim Zirvesi'nin 3. gününde günü fosili Türkiye seçilmiş. E, günü fosili seçilen ülkelerden olmuş. Her yıl iklim eylem Ağı, e, tarafından düzenlenen. İklim zirvesi süresince dağıtılan bu günün fosil ödüllerinde e, ülke ya da kuruluşların iklim değişikliğine karşı duyarsızlığı da tescillenmiş oluyor. E, Yeşil Gazete'den gelen okuduğum bir haber bu. E, alanda, yani Bu ödülü alan da iklim aktivistlerinden Türkiye'ye giden hem iklim aktivisti hem Yeşil Gazete yazıları hem de benim program ortağım Özgecan Kara oldu. E, ödül haberini aldıktan sonra e, Türkiye adına günün fosili Ödül almaktan dolayı Kıvançlı yazı şeklinde bir tweet atmış kendisi. Sorarız neden böyle bir tweet attığını. Hem Ömer Bey hem de Özgecan Kara bu konu hakkında konuşacaktır. Çatışmalar devam ediyor demiştik. Onlardan bahsedebiliriz. Bugün ne yazık ki Mardin'de PKK'dan bombalı saldırı bir uzman çavuş hayatına kaybetmiş. Beş asker, üç sivil yer alanmış Hürriyet Gazetesi'nin haberi bu. Yine hürriyette Diyarbakır'daki bir başka çatışmadan bahsediliyor. Bir bir kadın militanın öldürüldüğü söylenmiş. Voice of America'da ilginç bir analiz var. Ee, bu analizde bir anda taziye çadırı, bir anda çatışma deniliyor. Ee, Tahir Elçi cinayetiyle alakalı, e, suikastiyle alakalı olarak da... E, Yeni, yeni haberlerde geliyor CHP lideri Kılıçdaroğlu faili meçhul kurban giden Tahir, e, Tahir Elçi'nin taziyevinde sokaklarda barikat e, kuran gruplara seslenmiş. Elçiyi seviyorsanız barikatları kaldırın demiş. E, bir mermi çekirdeğinin Ankara'ya gönderildiğinden bahsediliyor. Uzmanlar çekirdekte bulgu ve elçinin kan örneği arasında DNA eşleşmesi sağlanması halinde cinayet %90 oranında çözülecekmiş. Çamurda, çamura bulunan ve üzerindeki sıvı örnekleri bulunan e, mermi çekirdeği adliye kimyasal teknikler kullanılarak incelenecekmiş. Teknik bir duruma artık döndü bu olay. Evet bu çatışma hallerinden bahsedebiliriz. Göçmenlerle alakalı yeni açıklamalar ve e, durumlar var. E, analizleri de bugün anlatabilme fırsatı bulabiliriz. Kalan vaktimizde. E, bu petrol kaçakçılığı ile alakalı olan e, iddiaları da biraz daha derinlemesine, manşetlerin e, verdiği e, gibi değil de biraz daha derinlemesine neler söylenmiş, Katar'la hangi imzalar atılmış, e, nerelerde gerilim çıkmış bunları konuşabiliriz. Bir de YouTube kararcı var. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den YouTube'a giriş e, erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. Bu konuyla alakalı, alakalı olarak da yapılan röportajlar var. onları da aktarabilme fırsatı buluruz bugün içerisinde. E, bu kötü haberlerden başlayalım. Mardin'deki saldırı da bir asker hayatını kaybetmiş, 5 asker ve 3 seviyeli yaralanmış olay dün saat 17.40 sıralarında Mardin Midyat karayolunun 3. kilometresinde meydana gelmiş. E karayolunda tuzaklanan bir bomba olduğu söyleniyor ve uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş. Şiddetli patlamada hasar gören askeri araçta bulunan askı 6 askeri o sırada yoldan geçen sivil araçlarda bulunan 3 kişi yaralanmış. Yani patlama hem sivil hem asker askeri araçlara doğrudan yansımış saldırı haberlerinin duyulması üzerine olay yerine sevk edilmiş ambulanslar hastaneye kaldırılmışlar saldırıda yaralanan altı askerden durumu ağır olan bir uzman çavuş hastanede tüm müdahalara ama hayatını kaybetmiş diğer asker ve sivillerin tedavisi sürüyormuş genelkurmaydan da bir açıklama yapılmış yani bu haberin içerisinde söylenen şeyler de aynı şekilde söyleniyor taziye dilekleri iletiliyor Mardin valiliğinde de aynı şekilde durum Yapılan açıklamasında e, Diyarbakır'daki bir çatışmadan bahsediliyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde açılan ateşte bir polis yaralanmış, bir kadın e, poliste üzerindeki çelik yerlik sayesinde yaralmadan kurtulmuş. E, kadın militanın polisler tarafından vurularak öldürüldüğünden bahsediliyor. Saldırıyanı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenmiş hürriyetin haberine göre. Artında her zamanki olduğu gibi en üst düzey güvenlik önlemleri alınmış. Diyarbakır'da ve böyle bir durumdan da aynı şekilde ücret gazetesi sitesinin internet sitesi de bahsediyor. Boys of Amerika'da ilginç bir analiz var. Diyarbakır'da neler yaşandığına dair bir yanda taziye bir yanda çatışma deniliyor. Diyarbakır hafta sonu öldürülen bar Başkanı Tahir Elçinin yazını tutarken kentte gerilim oldukça yüksekti denilmiş. Oldukça yükseldi denilmiş özür dilerim. Zaten yükseli, yani yükselen bir durum varmış ortada. Elçinin öldürüldüğü Sur ilçesinde altı mahallede sokağa çıkmaya yasağı yani edildi. Kontrol noktasına noktalarına polisi silahlı saldırı düzenleyen bir kadın öldürüldü. Biraz önce bahsettiğim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün taziye için Diyarbakır'daymış. E, Tayralçı'nın öldürdüğü Suru ilçesinde e, geçtiğimiz gece başlayan operasyonlar nedeniyle dün de sokağa çıkma yasağı ilerledirmiş. Altı mahalle ve bir caddeyi kapsayan sokağa çıkma yasanın ardından ilçeye giriş çıkışlar kontrol altına alınmış. İlçeye girmek isteyenler sıkı bir aramadan geçirilerek girebiliyormuş. Hendeklerin kapatılması için düzenlenen operasyonda gece saatlerinde başlayan çatışma ve patlama sesleri akşama kadar aralıklarla sürmüş. Çatışmalar Tahir öldürlüğü sokak ve çevresinde ve Kurşunlu cami civarında yoğunlaşmış. Bu arada dün öğle saatlerinde Dağ Kapı'daki polis kontrol noktasına bir saldırı düzenlenmiş. Biraz önce bahsettiğim durum. Bir polisin yaralandığı olayda kadın vurularak öldürüldü. Valilik kadının PKK'lı olduğunu açıkladı. Akşama doğru ise meydanda toplanan bir grup sura girmek istemiş ancak polis izin vermemiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, dün Diyarbakır'da olduğu bilgisi de var bu haberin içerisinde. Kılıçdaroğlu Tahir Elçinin ailesini ziyarette bulunmuş, taziye ziyaretinde bulunmuş. E, Tahir Elçinin neşi, Türkan Elçi ziyaret sırasında biz kimseyi suçlamıyoruz, devlet sorunları bulsun demiş. Daha sonra emniyet müdürlüğünü ziyaret etmiş Kılıçdaroğlu, buradan Baray'a geçmiş. Baray yönetim kurulu üyeleriyle, üyeleriyle bir araya gelmiş ve başsağlığı dilemiş, daha sonra... ...bir toplantı düzenlemişler... ...Kılıçdaroğlu bir bara başkanı katletiliyor... ...failleri belli değil... ...ortak kanaat bu olayın aydınlatılması... ...failler belirlenmeli... ...kim olursa olsun siyaseten takipçisi olacağız... ...demiş 21. yüzyıl Türkiye'sinde... ...bir faili meçhul olmamalı diye de konuşmuş... ...Tahir Elçi... insan sevgisi olan bir insan... ...kentini insanları seviyor... ...saygın bir hukukçu... ...insan haktan önem veriyor... ...kent kültürüne sahip çıkıyor... ''Diyarbakır sıradan bir kent değil, tarihin bütün dokularını burada bulabilirsiniz.'' diye de konuşmuş. ''Keşke bunları CNN Türk'teki yaptığı açıklamanın ardından siyasi bildiğince uğrayan Tahir ardından da söyleyebilseydik Kılıçdaroğlu.'' de insan düşünmeden edemiyor. ''Kente sahip çıkmak için oraya gidiyor, çatışma kültürünü kabul etmeyen bir insan yüreğimizi acıtıyor.'' demiş. ''Failler bulunmalı. Ailesi bunu istiyor. Hangi görüşten olursa olsun bütün siyasi partiler bunu istiyor. Hukuk adına, insanlık adına istiyoruz. Artık Türkiye'de huzur istiyoruz. CHP olarak biz üzerimize düşen bir görev varsa biz o görevi yapmaya hazırız.'' demiş. ''Bu ülkenin huzura ve barışa ihtiyacı var. Ayrışmanı felaket getirdiğini biliyoruz ve görüyoruz.'' diye de konuşmuş. ''Sokaklarda barikat kuranlarla seslenmiş Kılıçdaroğlu.'' Elçi yollarda barikat kurulmasına doğru olmadığını sürekli ifade ediyordu. Eğer bu vasiyetse bunun herkesin uyulması lazım. Barikatlar sorun çözmez, sorun yaratır. Diyarbakırlı bunu istemiyor. <gülüyor> Özür dilerim. Diyarbakır kadim bir kenttir. Ee, bu Tahir Elçi'nin söylemidir. Bütün, kentlerin, bütün kültürlerin izlerini burada bulabilirsiniz diye de Diyarbakır anlatmaya başlamış. Barikatı kuran arkadaşlar, siz Tahir Elçi'yi seviyorsanız... Onun vasiyetinin gereğini yapın, kaldırın onunca. Bu cinayet eğer bu ülke bu ülkede onun beklentilerinin, vasiyetinin gereği olarak sorunların çözüleceği tarihse bu başlanmalı diye de konuşmuş. Sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini biz biliyoruz ama onlar daha farklı yöntem izlediler. O yöntem Türkiye'yi bu noktaya taşıdı diyerek de iktidarı eleştirmiş. Biraz önce bahsettiğim durumdan da bahsediliyor. DNA eşleşmesinin ardından e cinayetin çözüleceğinden bahsediliyor bulunan mermi %90 oranında eğer DNA yaşlaşması sağlanırsa cinayeti çözecekmiş e ne olduğunda işte bu teknik bilgilerle alakalı öğrenmeye çalışıyoruz evet çatışma durumları e, bu şekilde edildi Türkiye'de e, Rusya'yla olan gerilim de aynı şekilde devam ediyor yakın Türkiye'nin yakın e, sınırları içerisinde de e, sınırların dışında da devam ediyor özür dilerim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 And da parçayı Bu parçayı aldığımız filmi de hatırlatalım. Ee, 1995 yılında Matthew Kasowitz tarafından çekilmiş olan Lahain Protesto filminin giriş kısmıydı. Bu filmde 1995 yılında tam 20 yıl önce bugün çekilmişti. Bu parçayı çalmamızın sebebi de 39 yıl önce bugün e, Bob Marley'e gerçekleştirilen yapılan bir suikast e, girişimiydi. İki defa ateş çilmiş kendisine. Kendisi bu e, suikast girişiminden iki gün sonra konserde çıkmış. Korkmamış. E, bu ilk atış içinde ikinci atışın içinde e, bugünkü açık gazetenin sonunda bir parça daha çalmayı düşünüyor Selahattin. Bunun da bilgisini verelim şimdiden ve kaldığımız yerden de devam edelim. Dünya gündeminin neler olup neler bittiğine dair haberleri tartıştığımızda aynı zamanda Türkiye. Orhan Pomon bir açıklaması var. Çok kızgın ve üzgünüm diyor. Nobel ödülü yazar Orhan Pamuk son kitabını tanıtım için geldi. İtalya'da iktidarı eleştirmiş. Politikacılarımız toleransız. Özellikle gazetecilere karşı tehditkarlar. Gazeteciler dayak yiyor, hapse atılıyor, öldürülüyorlar. Çok kızgınım ve üzgünüm demiş. Tahir Alçı'nın öldürülmesine de değinmiş Pamuk. Geçmişte de bu tür cinayetlere tanık olduk. Failleri bulunamadı. Bunlar kesin bir politik stratejinin parçasıydı. Ne yazık ki o dönemlere dönüyor olduğumuz hissine sahibim diye de Umutsuz bir tablo çıkmış. Aynı şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilen surdaki çatışmalardan bahsetmemiş ama... E, ...bugünkü Taraf Gazetesi bu durumdan da bahsediliyor. Oldukça gergin bir durum söz konusu Türkiye'de. Ve tuvalette bulunan silahı da tekrar hatırlatalım. Dünyanın en büyük adalet sarayı olduğu söylenen Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde... ...erkekler tuvaletinde içinde 12 mermi olan bir silah bulunmuş... Lavabolardaki arzayı gidermeye çalışan teknik personelin bulduğu silahın yüksek güvenlikte adliyeye nasıl sokuldu ise anlaşılamamış. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyormuş. Ee, bugün Taraf Gazetesi'nde bu konuyla alakalı olan durumlar bu. Gazetelerin manşetine yansıyan durum ise petrol durumları. IŞİD'den petrolü kim aldı? Düşünün. Ne olacak bu IŞİD'in petrolü kim tarafından kullanıldı gibi sorular soruluyor. Voice of America, Rusya petrol kaçakçılığı iddiasında ısrarlı demiş ve dün Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoly Antonov'un Türkiye'nin IŞİD'in petrol kaçakçılığı operasyona dahil olduğunu kanıtlarını öne sürdüğünden bahsetmiş ve en ağır iddiada galiba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin bu kaçakçılığa dahil olduğunu söylemesi. Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye'nin işit ve IŞİD'in petrol kaçakçılığı operasyonuna dahil olduğunu kanıtladığını öne sürmüş. Rusya kaçakçılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin de karıştığı, kendisinin ve ailesinin de karıştığını gösteren kanıtlara sahip olduğunu iddia ediyormuş. Antonov Moskova'da düzenlediği basın toplantısında IŞİD'i uluslararası terörünün somut lideri olarak tanımlamış ve Suriye'deki örgüt militanlarının yasa dışı yollardan çıkardıkları petrolden yolda, 2 milyar dolar yılda özür dilerim, yılda diye yazılması lazım. Yılda 2 milyar dolar kazandığını iddia etmiş. Rus yetkili İŞİD'in bu parayı tüm dünyadan e, saflarını yeni terörist katmak için de kullandığını sözlerini eklemiş. Savunma Bakanı Yardımcısı Antoniy Anatoli Antanof, işte bu yüzden İŞİD Suriye ve Irak'taki yasa dışı petrol ticaretiyle ilgili altyapıyı korumak için canla başla çalışıyor demiş. Antonov Suriye ve Irak'taki gerçek sahiplerinden çalınan bu petrolün baş müşterisinin Türkiye olduğunu söylemiş. Aldığımız bilgilere göre Erdoğan ve ailesi de bu yasa dışı faaliyetin içerisinde diyerek de büyük bir ithamda bulunmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Türkiye'nin petrol kaçaklarına karıştığını iddia ettiğinde Putin'den bunu kanıtlamasını istemişti hatırlarsınız. Ve eğer kendisinin böyle bir iddiayı gündeme getirip kanıtlayamamış olsa istifa edeceğini söyleyerek de Putin'e meydan okumuştu deniliyor Voice of America'nın haberinde. Bu konuyla alakalı gazetelerde bir ikiye bölünmüştük görebiliriz. Bunların bir kısmı Cumhuriyet Gazetesi ve Bir Günde örnek vermek gerekirse Rusya'nın bu iddialarını doğrudan manşetlerine taşımışlar. Bir Gün Gazetesi, IŞİD ile AKP'nin petrol kardeşliği diyerek vermiş bunu manşetten. Ee, Ve o haritayı vermiş, mor işaretli olan Rusya haritayı vermiş. Ee, Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı işe diok etmek için yasa dışı petrol sevkiyatına son vermek gerektiğini bildirmiş. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi de bu işe karıştırmıştır. Demecen aynı şekilde manşetindeki haberi taşımış. Binlerce tankerden endüstriyel nitelikte çok büyük boyutta petrol boru hattıyla Türkiye'ye ulaştırılıyor demiş. Erdoğan'ın reddettiği bir haberi var biraz önceki konuştuğumuz üzere ee, Cumhuriyet gazetesi de benzer bir maşette taşımış bu haberi iddiayı daha doğrusu Rusya'dan şok, şok iddialar demiş 16 bin tanker görülmüş Suriye ve Irak'taki yasal sahiplerinden çalınan petrollerin ana tüketicisi Türkiye'dir bölge komşu ülkelerden petrol çalan Türk elitleri ve çetelerde oluşan ortak bir ekip tarafından çalışıyor demiş savunma bakanlığından bahsediyoruz. Rusya savunma bakanlığından e, ilişkisi olduğundan aynı şekilde bahsetmiş. Rusya Türkiye'nin komşularından yaptığı hırsızlığa ilişkin gerçekleri açıklamaya devam edecek diyerek de tırnak işaretsiz doğrudan vermişler haberi. Bunlar e, bu Rusya savunma bakanlığının mor mor oklu e, Rusya haritasını verenlerdi. E, Türkçe e, sarı oklu haritayı verenlere gelelim. Onlar da Kremlin Tiyatrosu diyen Star Gazetesi'nde var mesela. Bunlar e, gri yokmuş pardon. Gri yok ya. Mavi. mavi bir Birden fazla ok var. Kusura bakmayın. karıştırdım Çünkü oklar karıştı. E, Rusya'dan, Rusya ve Esad'ın Daesh petrol hattı diye karşı haritayı kullanmışlar. Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer Daesh'in elinde. Çıkarılan petrol ve doğalgaz Rus aracılar üzerinden doğrudan Esad rejimine ulaştırılıyor denilmiş Star Gazetesi'nin haberinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanıt yok saçma sapan dediği iddiaya e, açıklamaya yer vermişler. Normalde pek fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda yaptığı açıklamalarına yer vermeyen Star Gazetesi bu açıklamayı kaçırmamış tabii ki. Komediye diye başlıyor. E, çünkü bunu bir kremlin tiyatrosu olarak e, başlık atarak vermişler. Komediye dünyadan ilk tepki Amerika'dan gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri dışişleri Moskova'nın sözleri sözde belgelerinin gerçekçi olmadığını ve kanıt içermediğini belirtmiş. Washington'dan yapılan yorumlarda saçma sapan şeyler oldu. Daesh'in Suriye'den ve Irak'tan çıkardığı petrolü nasıl sattığı Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı raporuyla ortaya çıkmış. Bir Rus bankası ile terör örgütünün petrolünü pazarlayan Rus ve Rusya ve Suriye vatandaşı George Hasvani şirketlerine ambargo konmuştur denilmiş. Star gazetesi bu argümanla çıkıyor. Ee, akşam gazetesi bu konuya değinmemiş. Ama Rusya'nın ambargosuna karşılık başka pazarlar olduğunu gösteren bir başka haberi imza atmışlar. Rusya'ya sebze meyve götüren gemilerin Romanya, gemilerden bir tanesine Romanya'ya gittiğinden bahsediliyor. Yeni Şahak Kasesi bu moroklu haritayla biraz dalga geçmiş. Bu iddiaların da bakılması gerekiyor. Çünkü yani mantık üzerinden gittiğiniz zaman bir ortada... Kafa karışıklığı yaratan bir durum olduğunu görüyorsunuz bu haberde. Antanob'a göre 10 Ağustos 2015 ve 16 Kasım 2015'te İŞİD'in elindeki Derel Zor ve Rakka'dan yüklenen petroller Kamışlı ve Kuzey Halep'ten geçerek Türkiye'ye ulaşmış. Onlarca kontrol noktasının bulunduğu her iki bölgede e, Daeş'te savaşan Türkiye ile de arası iyi olmayan Esad ve PYD'nin kontrolünde bulunuyormuş. Türkiye Rusya'nın iddia ettiği gibi Petro alacaksa PYD ve Esat ile işbirliği yapmak zorunda deniliyor. Ben haritayı tam olarak o kadar o kadar iyi bilmiyorum. O bölge, o tarihlerde kimler oradaydı ona da bakılması gerekiyor. Ee, ama yani bir mantık hatası olabilir gerçekten de. Eğer bu iddialar, Yeni Şafak Gazetesi'nin bu iddiaları doğruysa. Ve Doğalgaz'daki tarihi anlaşmadan bahsediyor herkes. Katar'la tarihi anlaşma imzalanmış. 16 stratejik imza atılmış. Neredeyse bütün bakanlar kurulu da oradaydı. Erdoğan Paris'ten direkt Paris'ten sonra Katar'a geldi. Katar'da görüşmeler yaptı. Enerji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı kadar birçok kişi oradaydı. Erdoğan Katar'da kurulması öngörülen askeri üstü konuşlanacak Türk askerlerinin göreve başladığını açıklamış. Yöresel kıyafetli olan Katar askerlerini selamlarken Erdoğan Rusya ile ilişkiler için şunları söylemiş. Diyalog kanalları işletilerek sağduyunun galip geleceğini umuyoruz. Türkiye ve Rusya işbirliği iki, iki işbirliği potansiyeli olan iki ülke. Biz duygusal davranmıyoruz. Bundan sonra da duygusal davranmayacağız demiş. Ama yani duygusal davranacak da bir durum yok. Herkes daha da sinirleniyor. Aslında olan da var. Çok fazla kavga çıkabilecek gibi duran olay da var. Mesela bunlardan biri. Akdeniz'in ısınması olayı Fransa'nın e, ve Rusya'nın uçaklarının şu anda e, uçak gemilerinin e, Fransa'nın uçak gemisi ve Rusya'nın savaş gemilerinin Akdeniz'de olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3, İtalya'nın 2, İngiltere, Belçika, İspanya, Kanada, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda'nın birer savaş gemisi teyakkuz halindeymiş. Almanya ve Danimarka gemileri de NATO'ya görev kapsamında yola çıkmışlar. Türkiye'nin de karasularını karasularını altı Muharip gemiyle koruculuğuna dair bir haber var. Bugün Yeni Şafak gazetesinde. Durum böyle. Katarla imzalanan anlaşmada vizesiz seyyahat hakkı da tanınmış. Artık vizesiz Katar'a gidilecekmiş ama Rusya yok. Vizesiz Rusya yok, vizesiz Katar var. Bugün gelen haberlere göre. Çünkü önümüzdeki Ocak ayından itibaren de askıya alınıyordu. Rusya'daki vizesiz geçiş durumları. 15 anlaşmaya imza atılmış. Katar'la bunlardan da e, bahsedebilecek vaktimiz kalmadı ne yazık ki. Ömer Madreya'ya bağlanacağız ve son olarak da bu Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren e, YouTube meselesine değinelim ve ardından Ömer Madreya'ya bağlanalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den YouTube erişiminin engellenmesinin ifade özgürlüğü halin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar vermiş. Başvuruculardan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Yaman Akdınız ile kararın önemini Ee, kullanıcı sıfatıyla başvurunun ne anlama geldiğini Biyanet'ten Elif Akgül konuşmuş. Emsal teşkil edecekmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı. Bu karar sadece Türkiye için değil Ahim'e e, taraf olan tüm ülkeler için emsal teşkil edecekmiş. Ee, kullanıcı sıfatı neden önemli diye soruluyor. Ahim kararı ile ilgili Prof. Dr. Akdeniz'de şu yorum yapıyormuş. Yaşadığımız bu dönemde hayatımızın bir parçası olan internet gibi interaktif iletişim Kullanıcılarının haklarının Avrupa'daki en yüksek mahkeme tarafından kabul edilmiş olması gibi bir durum varmış şu anda karşımızda. Bu durum sadece Türkiye için geçerli değil. Yarın öbür gün Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den kullanıcılar da kullanıcı sıfatıyla başvuruda bulunabilirlermiş. Yani bu dava bir kullanıcı olarak başvurulmuş ve verilen karar da aynı şekilde kullanıcı üzerinden gitmiş eee sansür ve başvuru başlığı altında biraz geçmişe de dayanıyor. Bu durumun ne kadar e, ne süreçte ilerlediği, 2008'deki Atatürk'e karşı hakaret durumları, ahim süreci ve ahim kararından da bahseden güzel bir söyleşi de mevcut Elif Akbulun'un yaptığı bir anetten. Son olarak da bu konularla alakalı ilginç özellikle yurt dışındaki haber sitelerinde ve forumlarında oldukça tartışılan bir durum var. Erdoğan'a hakaret davasında Güllüm için bir bilirkişi atanması gerektiği ortaya çıkmış. Daha da su karar verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gullum karakterinin fotoğraflarını yan yana koyup bunları sosyal medyada paylaşan Doktor Bilgin Çiftçi hakkında açılan kamu görevlisinin hakaret davasının görülmesine devam edilmiş. Gullumun kötü karakter olup olmadığının araştırılması için bilirkişi incelemesine karar verilmiş. Duruşma ertelenmiş ama yani filmi ve kitabı okumuş biri olarak söylemem gerekir ki gerçekten işi çok zor olacak bu bilirkişinin Bu karakterin, Simegol'ün ya da Gullum'un e, iyi karakter mi ya da kokutu karakter mi olduğuna dair olan bakış açısı bir edebiyat e, analizinin yanı sıra kişinin kendi ruh haliyle de alakalı olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak ben de merakla bekliyorum. Bu bilirkişi incelemesinden sonra... Gullumun kötü karakter mi yoksa iyi bir karakter olduğunun ortaya çıkacağı e, davayı buna göre de Erdoğan hakaret davası da şekillenecekmiş. İlginç olaylar alıyor ama takip edeceğiz. Simegol iyi bir karakter mi yoksa kötü bir karakter mi? Yani Gullum e, açık gazeteden size aktarmaya bu sene olmasa bile önümüzdeki sene içerisinde devam edeceğiz. Evet saat 9'u e, saat 9'a 9 var bir dakika geçtik ama dün de Ömer Madre bizi biraz bekletmişti ama şimdi bağlanabiliriz galiba. Paris'te son tango. KOK 21 <Gülüyor> Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyoruz. Hocam günaydın. Günaydın merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir fena dil haberleri okuyorduk işte. Ee... Evet. Bir kısmınız uyumlu fırsatım oldu. Tamamen paraya bir kain kainattayım ben de. Öyle mi? Sizin söylediğiniz, seninle okuduğun herhangi bir konu burada tartışılmıyor. Nasıl olur? şimdi kötü tarafı. Durum şeyle ilgili çok yani bir taraftan Amerika'da Birleşik Devleti Kaliforniya'daki büyük şey olayıyla gibi tabi saldırı Bası, evet. vurması, vurma saldırı bir tarafından İngiltere'de de işte artık ne zaman müdahale edilebilecek Orta diye savaş özgürleri istiyor bir taraftan da e, fakat asıl büyük tartışma dünya'nın geleceği dünyanın sonu bildiğimiz dünyanın sonu tartışmaları var şimdi Paris Zirvesi'ndeki etkinliklere kısaca bakacak olursak Hansen, James Hansen dünyanın en büyüklüğünü bilinçisi Hansen'ın etik ve adalet üzerine bir konuşması vardı. Oldukça önemliydi. <gülüyor> <gülüyor> ve üç temel e, meseleden bahsetti. Bir tane. Büyük, büyük adaletsizlik olduğunu söyledi dünyada. Yeryüzünde. Birisi kuşaklar arası. Yani <gülüyor> Karbon yakıtları, önce kömür, sonra petrol, sonra da doğal gaz gazla beraber yakarak dünyayı <gülüyor> ne hale getirdiğimizi eski kuşaklar e, bilmeden yapıyorlardı Ama artık biliyoruz hiçbir mağdereti yok. Bundan sonra durdurmamız gerekti aşikar yoksa var <gülüyor> sorunlar da onların çocukları ve sorunlar için muazzam bir sorun olmuyor olacak dedi. Bildiğimiz şeyler ama... Önemliydi söylemesi. İkinci büyük çelişki Kuzey-Güney şey yani kümülatif olarak ve birikimsel olarak tarihte bakıldığı zaman bütün Avrupa, Beyaz Avrupa ülkeleri sonra da Amerika Birleşik Devletleri olduktan sonra da işte <gülüyor> e, büyük bir gelişimi o petrol şey yakarak kümlü işte, petrol yakarak gelişmeyi tamamladılar. Şimdi bu bir kimse olarak dünyadaki karbonun yapılmasından ve dünyanın <gülüyor> yok edilmesinden büyük ölçüde onların sorumlu olduğu görülüyor. Yani özellikle de üç <gülüyor> büyük blok yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri, bunun temel sorumlusu ortaya çıkıyorlar ve mazereti yok. Yani sadece Amerika'da bu da bile aslında halledebilir demeye getirdi. İlginç bir şey dedi, grafiklerle verdi. Evet. Üçüncü bir temel adaletsizlik eksenini de insanla diğer türler arasında. Tek bir tür dünyaya egemen olmuş durumda ve bunu yok ediyor. Ebedi, sonsuzdan bir var olan yüz binler yıldan olan türleri kendi şey için yok eden bir insanın durumundan bahsetti ve bunun için de derhal işte yani kesin olarak bir buçuk dereceyle sinirlendirilmesi gerektiğini söyledi yani bir buçuk derecelikle artışta sinirlenmesi gerektiğini dünyada söyledi halbuki bu gündemde bile yok sadece küçük ada devletleri bir şeyler söylüyorlar. Ağustos grubu denen ülkeler, en okkanın ortundaki ülkeler bunu dile getiriyorlar. Halbuki büyük sorunlardan tek kelime yok. Ve bunun içinde işte James Hansen'ın öteden beri önerdi. Bu bir fosil yakıtlara bir artarak giderek artan tecrübeci olarak artan yaptırma yapıp, onun olduğu gibi bütün insanlara hiç hükümetin bir kuruş bile e, almadan insanlara döndürülmesi onlar da zaten o zaman yenilenebilir enerjiye %100'e yenilenebilir enerjiye geçeceklerdir Kısa, orta vadede bile dedi evet. şimdi bu eşitsizlik ve adaletsizlik meselesiyle husus, çok önemli bir Şey açıklandı Oxfam tarafından yardım kuruluşu tarafından aşırı karbon eşitsizliği diye bir olay var. Ve Paris Antlaşması'nda bu da hiç söz konusu değil. Yani edene getirilebilecek olan Paris Antlaşması çıkabilmesi için yapılan görüşmelerde yani dünyanın en yoksul yarısı yaklaşık olarak üç buçuk milyar insan total salınları toplam karbondioksit salınları, inferezerlerinin yüzde 10'unu ancak bir meydana getirebiliyorlar. ve Paris'te bir anlaşmaya varılacaksa bu en yoksul, en az salın yapı ve en çok etkilenen albları göz önüne, Önceliğe alması gerekiyor. Bu adeta müstehcen bir şeyde yani bir formu asayredermiş gibi bir şeydir. En zengin %1 rakam daha bilin. En zengin %1'i en yoksul %10 10'dan 175 kat fazla petrol. Şey, Karbonöksüz salını yapıyormuş. Yani bu akıl olacaktır. İşte de bunun bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığı apaçık ortada. Bunun için bilim insanı ki de olmaya gerek yok. Fakat İşte bu da, bu da Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika da, ülkeleri Birleşik gibi ülkelerin karbon salınmalarının indirimlerinde bu e, de, niyet hedeflerinde falan böyle bir şey öngörülüyor. Yani milyar derliğin üstesini çıkardığı üzerinde çok sık durduğumuz bir şey. 2010 yılında <gülüyor> sadece bu petrol ve şey enerji işiyle, bilgilerden İlk zenginlerin sayısı 54 iken 2010'da yani 5 sene önce bu sene 88'e çıkmış. 54'ten 88'e yani gittikçe artıyor zenginlikleri ve toplam zenginlikleri de ortalama yaklaşık 200 milyarda 300 milyara çıkmış dolar. Yani sadece 5 sene içinde yani böyle oysa şeylere yoksulluk kesimlere giden, ülkeye yoksul çiftçilere filan giden, küçük çiftçilere miktar. Yılda 3 milyar dolarla 5 milyar dolar arasında. Dolayısıyla yani günde 3 dolar kadar bir şey gidiyor küçük çiftçiye alıp ne, ne, ne kadar biriktirilebilecekler şeyleri gösterebiliriz. <gülüyor> Bu da böyle bir gündemde bile değil. Çünkü Ya bir de şey söyleyeyim Hilal Gönlük, gıda Birleşmiş Milletler'in gıda e, meselelerinden <gülüyor> sorumlu olan ekibinin içinde bulunan Hilal, Prof. Hilal Elberi'nde yaptığı bir konuşma vardı. Ee, daha doğrusu sonuçlarını açıkladı Birleşmiş Milletler'in yaptığı sonuçların büyük bir gelir dağılma eşitsizliği de orada geliyor Ve yiyecek güvenliği diye bir şey, kadar bir şey kalmamış durumda. Ayrıca da çok ilginç bir şeyde öğrenmek fırsatımız doldu. Da bizzat ben de sordum bu konuyu da yakından ilgilendiğim için belki hayvancılık endüstrisinin evet %50'ye yakın salınlardan sorumlu olduğu açıkça ortaya çıktı deyince ben de çıkıp o zaman vegan olmaktan başka bir çare biliyor musunuz deyince e, yani e, galiba öyle filan dediler dolayısıyla yani Erban Dünya'yla ilgili salınlar konusunda da hiçbir şekilde gündemde olmadığı halde bu endüstrinin durumu Paris görüşmelerinde bunun da sokulması lazım Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, neoliberal kapitalizmin temel şu ele alınmadığı için Paris'te yani bir anlaşma çıksa bile ki muhtemelen çıkacak bu sefer. Çünkü çok basırdı kitleler ama e, en fazla 1,5 derecelik bir sıcaklık artışında sınırlamak yerine 3,5 derecelik. 3.5 derecelik bir artışa yani dünyayı zaten birkaç defa cehenneme çevirecek bir miktara ulaşabileceği e, ya, yani Türkiye ve diğer ülkeler işte şu köşede parantezi çıkarabilir gelişmiş böyle bunu mu diyelim, diyelim diye konuşurlarken maalesef bu tamamen bir sınıfsal mesele olarak karşımızda ve üstelik de bunun o kadar farkında var ki Şey, Trans Transa Hollande Transa'nın mevcut yönetimi 11 Eylül'den sonra Amerika'da Bush ve Cheney'in bile yasaklamadığı şeylere sonuna kadar yasaklık herhangi bir protesto gösteri izin vermeyeceğini defalarca açıkladı. Üstelik de maalesef çok önemli bir şey vardı. İşte bakın bunlar maskeli aktivizm yapıyorlar da, filan diye şikayet etti. Hatta anıttaki bu ölenlerin anısını dikilen heykemin orada hep bitmeyi dönemdeki e, mumları filan evet. tahrip etti bu vandallar filan dedi. Oysa videoda net olarak görülüyor ki mesela demokrasinin çektiği filmlerde net olarak görülüyor ki asıl saldıran Polis. kesinlikle Fransız polisi müthiş bir şey var ve bu mükabiri söylemek devam ediyor Hatta bu konuda şey ilgin bir e, y su vardı bir e, y çıktı e, e, şu anda adını çıkaramadım ama bu saatte yani çok önemli bir yazdı şey ortaya çıktı buradan böyle transsızları medar iftiharı olan bu özgürlük eşitlik kardeşliği şeyi Cumhuriyet Meydanı da onun adına kurulmuş bir meydanda en büyük e, Monteskü'nün dediği gibi ne? E, Fransız Monteskü'nün en büyük adaletsizliği adalet ve hukuk için yapılanlar orduz altında yapılanlardır dediği gibi bir durum çok yani genç bir Korku ve şey de seziliyor ortamda maalesef bir bıkkınlık silam. Fakat çok ciddi olarak mesela Marshall Adaları gibi bir kız çıkıp oradan bir şiir okudu ki Muazzam Bey bu şirketlere karşı yürütülen, divestment denen yani şeylerin, yatırımların çekilmesi hareketi de olanca gücüyle devam ediyor. Evet. Bakalım ne olacak? Ne o şiir Artık... elimizde var. Ee, önümüzdeki günlerde iklim içinde ya da açık gazetede verebiliriz. Ee, Türkiye günün fosili seçilmiş. Bunu da şimdi Özgecan'dan öğreneceğiz iklim için programında. Evet. Ben onun için söylemedim. Evet. Özgecan bir dakika aldı onu zaten Türkiye'nin. Günün fosili ikinci, ikincisi ama. Evet ikincisi. Üç ülkeden biri. Üç ülkeden biri. denizcilik örgütümüzde. Hep daha deli, deli konusunda. Evet. <gülüyor> Onlar da konuşuldu. Tamam. Peki durum budur yani. Çok teşekkürler. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. ne Nafisi tutmaya Paris'te neler olup neler bittiğinin. Evet. Demin de, adını unuttuğun şeyi de söyleyeyim. Bianca Jagger'de ünlü aktivist Mark Jagger'ın eski Ünlü Jagger'ın eski karısı hı hı. o da e, Ha ninde böyle birken daha gerik devam ediliyorsa bu insan zincirine karşı yapılan saldırılar konusunda falan. Evet. Peki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. Paris'te son tango. Top 21. Açık Radyo iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adamın ve Bengark Politikle büyümenin ekonomi politikü üzerine konuşmalar. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk günaydın. Evet, Ömer Madra yok ama açık kastep kaldığı yerden devam ediyor. Ee, biz de aynı şekilde Ömer konuşmaya yok ama aramızda yani. <gülüyor> aramızda deme. değil, koltuğu boş. <gülüyor> Peki. Bugün, bugün gündemimizde ne var diye sorarak başlayalım. Ee, Paris var malum. Biraz bizde bugüne kadar anlattıklarımızı iklim üzerinden tekrar bir değerlendirmeyi almak istiyoruz. Ee, evet, bugüne kadar <gülüyor> yani son dönemde zaten müştereklerden bahsetmeye başlamıştık. Müştereklere...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 Belki şunu tahvil etmek mümkün ufak bir gölün ufak bir işte nehrin özel mülkiyetin altına girmesini taahhüt etmek mümkün ama yani atmosferin tümünün ya yani kim alacak bunu <gülüyor> ee, farz et ki biri aldı parayı bastırdı. Ee,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 eee kimseye etkilemeden senin tamamen bireysel kullanımına e, dayanan bir özel mülkiyet sistemi mümkün değil. Hele evet, dünyanın bu şekildeki coğrafi durumlarını Aa, do, yani. durumunu düşündüğünüz zaman yani Endonezya'da çıkan orman yangınları oradaki eee bu şey e, palmiyeyi dikmek için yaptıkları e, yaktıkları ormanlardaki çıkan yangın Filipinler'de okulların tatil edilmesine neden oluyor. Aynen. aynen. aynen. Bu kadar fazla e, şey işte iç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 Evet böyle çoklu katmanlı bir yapı öneriyor ama e, son derece naif bir şekilde herkesin el sıkışacağına olan inancıyla bunu öneriyor. E, ama herhalde. Çıkar çatışmalarının bu kadar yüksek olduğu, e, işte 10 bin kilometre ötedeki bir e, termik santrının etkisinin e, üzerimde olduğunu bildiğim bir ortamda. E, bu kadar farklı kesimin bir araya gelip son derece... E,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 Küçük bir grup değil ki yani yan yana gelip de biz burada bir sıkıntı var, bunu kendi kendimize çözebiliriz, bir takım kurallar koyabiliriz desin. Yani grup da birbirini zaten çok tanımıyor yani ve görmüyor. Görmesi imkansız, yan gelmesi imkansız. O anlamda Ostrom'un söylediği şey bir takım çoklu katmanlı yapılar yani yerelden yukarıya doğru gidebilecek ve bu grubun işte birbirinele birbiriniyle internet edebileceği yerleri oluşturmak birazcık karar mekanizmalarını. Ee, yine benzer bir şekilde Öztürüm'ün altın çizdiği kaynağı, yani bir takım kurallar oluşturulduğu zaman bu e, kurallara uymayanların kolaylıkla e, izlenebiliyor olması. Yani, akıbinde de cezalandırılabiliyor. Aynen, olması. aynen. Yani işte bir ormandan bahsederken biz işte yılda herhanenin şu kadar almasına karar verdik gibi bir kural varsa bunu kaçak kullananların o komüitenin e, kolayca yakalayıp işte, bir yaptırım uygulamasından bunun öneminden bahsediyor olsun. <gülüyor> Şimdi iklim konusunda yine böyle bir şey yok. Yani hem birbirimizin yani bunu sadece devlet e, ulus devletler üzerinde bile düşünsek kullanımını herkesin birbirini şeffaf bir şekilde görebilmesi, gözlemleyebilmesi imkansız. ikincisi işte yaptırımlar konusu. İşte dediğimiz gibi hep bu kadar çıkarların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 Aynı zamanda ciddi ekonomik etkinlikler içerisinde olduğundan en başta enerji olmak üzere. Hı hı. Dolayısıyla yani olay çok çok farklı bir boyuta taşınıyor. Dün yayınlanan bir rapor vardı çok özür dilerim Oxfam'dan yayınlanan bir rapor vardı. Dünyanın en fakir, fakir 3.5 milyarlık kişisinin bu karbon emisyonlarının salımının da %10 sorumlu olduğu ortaya çıkmış geri kalan. Yani, geri kalan <gülüyor> zenginler tarafından yani %10 eee %10 en zenginlerin yaptığı %90 gibi bir rakam ortaya çıkıyor Oxfam raporu. Biraz daha detaylı bakmak lazım ama işte en yani fakirlerin Evet, şey değil. Gerçekten. %10'luk bir emisyonuna katkısı varmış bak. diğerlerinde. de 90. Ee, bir yandan da şimdi tabii biz bugün konuyu iklim eee müşterekleri diye açtık ama yani iklimin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 ne insanlar yaptıkları yani ne ekonominin Türkiye ekonomisinin ne içinde bulundukları kendi faaliyetleri ve etkinliklerin iklime iklime etki ettiğini iklim müşrelerini etki ettiğini fark etmiyorlar ya da düşünmüyorlar ne de bunun aslında bir ortak varlığımız ve yani bu herkesin göreceğimiz olduğunu olduğunun çok şey yani çok mesafeli bir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 demek ki bu benim akciğerimi etkileyecek, demek ki bu benim ürünlerimi etkileyecek diyor ya da... Atığını görüyor. Atığını görüyor. Ya da bir Kesin HES olduğu zaman ağa suyum kesildi oluyor. İnşaat yani çok somut. Görüyor, evet. Evet. Ve o an görüyor, o an hissediyor. Bir de yani yine Öztürüm'ün örneklerine de bakacak olursak, bugünkü pratiklere de bakacak olursak, birçok yerel, çok sınırları belli bir olaydan bahsediyoruz. Yani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 İklim için çok somutlanamıyor. Bir de son belki bir ihtimaldan bahsetmemiz lazım. Diğer hususlarda etkiler hem açık net bir de yani sonuçların ne olacağına dair çok ciddi belirsizlikler yok. Yani heste suyun kesildiği zaman ne olacağını 3 aşağı 5 şükür bilebiliyorsun. Bunun ileriki etkilerini tahmin edebiliyorsun. Halbuki burada 2030'larda 2050'lerde şöyle olacak diyor.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 Bunlara çok tezat olan başka bir yaklaşım. Marx ve Marxist damardan yaklaşımlarla müştireklere bakacağız. Ee, çok teşekkür ederiz ama bir ekleme yapmak istiyoruz. Bu söylediği bu şey resim bulma mevzusuna. Hı. Aynı şey geçen hafta saltta gösterimdeydi. Bu Her Şeyi Değiştirir belgeseli Hı. Naomi Klein'ın eşi, eşiyle Hı. beraber çektikleri. Bu Her Şeyi Değiştirir filminde de Naomi Klein kutup ayısından bahsedildi. E, ...tokatlayacağım diyordu yani... ...benim hatırladığım <gülüyor> kadarıyla. Hala birisi bana... ...istim değişikliğini kutup ayıları üzerinden anlatmaya çalışırsa... Evet. ...bu işlemi evet. yapacağım diyordu. Yani sinirim bozuyor bu işler. E, bu kutup ayısı üzerinden bu metaforu kullanmak diyordu. Çünkü filmde de genel olarak bahsetti. Kitabında da aynı şekilde genel olarak bahsetti. Bu fotoğraf zaten şu anda yaşamakta olduğumuz... ...gündelik hayatın içerisinde serayet etmiş durumda. Sadece Tabii. kutup ayıları etkile, etkilemiyor. Evet. Sizin gündelik hayatınızda... Aldığınız gıdadan solduğunuz havaya içtiğiniz suya kadar her şey etkiliyor ve doğrudan etkiliyor. Bunu sadece kutup ayıları üzerinden görmek olayı çok daha uzaklarda yani. görmek manasına geliyor. Aynen diyordu. aynen yani çok daha evet yani zaten e, benim de bahsettiğim yani böyle dileştirmek bir kere ve yerleştirmek hakikaten gündelik hayatta e, kutup ayısı işte çok uzakta ve yani kim bilir kaç kişi kutup ayıların gerçekten bir anlamda evet. önemsiyordur yani Türkiye'de. Basayı.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 dinleteceğiz dinleyicilerimize. Çok teşekkür Tabii. ederiz sizle geldiniz için. Teşekkür Görüşmek ediyoruz. üzere. Görüşmek Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Bulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. gazete. Uluslararası ün'e sahip aktivist, yazar ve sinemacı Naomi Klein'le yapmış olduğumuz geçen ay yapmış olduğumuz telefonla yapmış olduğumuz söyleşinin ikinci bölümünde bugün yayınlayacağız. Hatırlanacağı üzere kendisi geçen senenin sonlarına doğru da işte bu her şeyi değiştirir kapitalizm iklime karşı başlıklı bir kitabıyla da etrafı epey sarsmıştı. Yakında da zaten Papa'nın Papa davetlisi olarak Vatikan'da bir konuşma yapması bekleniyor. Tam bu sıralarda bizim yaptığımız süreçliğinde ikinci bölümünü şimdi yayınlamaya devam ediyoruz. Şimdi size büyük tarım sanayisi konusunda bir soru sormak istiyorum. Büyük tarım sanayisi Kitabınızın 399. sayfasında buna kısaca değiniyorsunuz. Geçenlerde Comprosor, Cowspiracy filmini izledim. Ve biz burada radyoda Kaliforniya'daki büyük kuraklığı ele alırken Eyaletteki suyun neredeyse yüzde %80'inin büyük tarım ve hayvancılık endüstrisi tarafından kullanılmış olduğunu gördük. Almost 80% of the California which Vali ya da herhangi bir politikacı buna karşı bir düzenleme getiremiyor. Dolayısıyla bütün bu mücadelede büyük hayvancılık ve tarımın oynadığı rol için neler düşünüyorsunuz? Kitapta buna ayrılan bölüm çok uzun değil. Ama şurası gayet açık ki nasıl topluluk denetimindeki ademi merkeziyeti yenilenebilir enerji kullanımı bize fosil yakıtlardan kurtulmanın en iyi çözümünü sunuyorsa, aynı şekilde topluluk denetimindeki ademi merkeziyetçi ekolojik çiftçilik yöntemleriyle de üçlü bir çözüm sağlanabileceği gayet açık. Bu üçlü çözümde suyu daha fazla, daha verimli bir şekilde kullanıyorlar. Tedarik zinciri kısaldığı için ürünler pazara götürülürken daha az fosil yakıt tüketiyorlar. Ve girdi olarak da fosil yakıt bazlı gübreye bağımlı değiller. Ya da bu topluluklar ormana dayalı tarımla uğraşıyorlar. Böylelikle herkesin bildiği gibi çok önemli bir karbon yutağı olan ormanların sürdürülebilirliğini sağlıyorlar. O da bu topluluklar ormana dayalı tarımla uğraşıyorlar. İşte bizim çözümlerin ne olduğunu bildiğimizi gösteren bir örnek daha size. Ayrıca daha dirençli toplulukların buldukları çözümler, yerel halkın bilgi birikimiyle geliştirilmiş çözümler de var ve bunları modern teknolojiyle bir arada kullanıyorlar. Tabii bu da büyük tarım şirketlerine karşı atılmış muazzam bir adım. Hem biliyor musunuz bu her şeyi değiştiriyor çünkü öyle bir ticari sistemimiz var ki Gıda bu ticari sistemin en önemli parçası. Burada da en çok kükürt, en çok yoğun fosil yakıt kullanan bir sistem söz konusu. İklim değişikliğini ciddiye alıyorsak o zaman bütün bu sistemi baştan ayağa yeniden düşünmemiz gerekecek. Ya. Yeah. So... Uh... Benim açımdan kitabınızın en ilginç, en inanılmaz bölümlerinden biri de kölelik ve köleliğin rağvedilmesi ile ilgili olan kısım. Sizin kendi deyiminizde özgürlük sağlamanın yarım bırakılmış işi ya da yeryüzü için Marshall planı ile köle sahipliği hareketi arasındaki aşikar bazı parayallikler olmalı. Özellikle de köle sahiplerine tazminat olarak inanılmaz derecede büyük paralar ödendiğini anlattığınız bölümler var. Bunu biraz açabilir misiniz? it değişikliğine çare it, it, ararken karşı karşıya kaldığımız of, of, muazzam bir meydan okuma var artık ayan beyan biliyoruz ki emisyonlarımızı now, no, düşük tutacaksak Kopenhag'da politik acılarımızın üzerinde anlaşmaya vardığı gibi ısınmanın en fazla 2 derece artması, daha doğrusu o seviyenin mutlaka altında tutulması hedefine uygun şekilde emisyonlarımızı düşüreceksek, ki bu zaten yeterince iddialı bir hedef, bunu da gerçekleştirmek için varlığı kanıtlanmış fosil yakıt rezervlerinin büyük çoğunluğunun yani yaklaşık 4'te 3'ünün yerin altında kalmasını sağlamamız gerek. Bu ise söz konusu şirketlerin şimdiden göz koydukları, henüz elde edilmemiş trilyonlarca ve trilyonlarca dolarlık karı temsil ediyor. Dolayısıyla böylesine karlı bir faaliyeti durdurmakta başarılı olmuş toplumsal hareketlerin tarihteki örneklerine bakmak bence önemli. Çünkü öne çıkaracağımız çok çeşitli toplumsal hareket zaferleri var tarihte. Kadın Hakları Hareketi, Sivil Haklar Hareketi. Ama şurası da bir gerçek ki, taleplere aşırı yüksek fiyat etiketleri konduğunda kaybetme olasılığı da ortaya çıkıyor. Bunun bazı istisnaları da var tabii. Mesela kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'ler sonundaki New Deal döneminde öne sürülen talepler çok yüksek hedeflemişti. Bunun sonucu şirketlerin karları etkili bir şekilde düşürüldü ve zengin bireylerin vergileri arttırıldı. Böylelikle o çok geniş olan eşitsizlik uçurumu kapandı. İşte bu nedenle de bir süredir bu karşı devrim döneminde yaşıyoruz biz. Neoliberal sistem dediğimiz şey de bu. Savaş sonrası ve depresyon sonrası dönemlerde çalışanlarla varlıklı işverenler arasındaki uçurumun Kapanmaya başladığı zamanın kazanımlarını geçersiz kılmak için girişilen sistematik bir çaba bugünkü. Öteki anlamlı tarihi örnek de köleliğin lavedilmesi hareketi. Çünkü kölelik lavedildiği sırada hala karlı bir işti ama buna rağmen lavedildi. Kitapta da yazdığım gibi iş bu kadar basit değildi çünkü kölelere tazminat ödenmedi. Oysa Amerika'da onlara esas vaat edilen buydu ve çalınmış emeklerinin karşılığında para alabilmiş olsalardı, geçmişleriyle bir kopuş sağlanmış olacak ve siyahlarla beyazlar arasında giderek artacak olan eşitsizlik uçurumu yavaş yavaş da olsa kapanacaktı. Nitekim pek çok insan Afrikalı, Amerikalılarla nüfusun geri kalanı arasındaki muazzam varlık uçurumunu haklı olarak bu yerine getirilmemiş vaatle açıklar. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi daha da berbat bir durum ortaya çıkmıştı. Çünkü köle sahipleri ne tazminat ödenmişti. Haiti'de bunun pek çok örneğini görmemiz mümkün. Mesela Fransızlar kaybettikleri ve halka verilmiş olan mülklerine karşılık özgürlüğünü yeni kazanmış bu uluslar tazminat talebinde bulundular. İngiltere'de köleliği eden kanun kabul edildiğinde köle sahiplerinin mu sahiplerine muazzam miktarlarda tazminat ödendi. Ve bunların pek çoğu bu tazminatı sahip oldukları sanayileri fosil yakıt dönemine geçişi hazırlamak için kullandı. İşte burada gördüğümüz şey körelikle elde edilen insani enerjinin fosil yakıtla kömürle üretilen enerjiye bir anlamda dolaysız aktarımı transferidir. aldıkları bu tazminat sayesinde buharlı makinelere ve buharla çalışan demir yollarını sermaye yatırımı yapabildiler. Bu tarihi anlamak açısından çok önemli. Çünkü fosil yakıtlara dayalı ekonomileri kurmanın nasıl her zaman eşitsizlikleri arttırdığını gösteriyor. Bu her zaman zenginliğin bir avuç insanın elinde konsolide olmasını sağlamıştır. Çünkü fosil yakıtların doğasında bu vardır. Fosil yakıtları çıkarmak çok pahalı bir iştir. O fosil yakıtı çıkarmak, rafine etmek ve nakletmek için muazzam bir altyapıya ihtiyaç var. Bu da tekerleşmeyi, tekerleşmeyi ve onun denetimini getiriyor. Bu alanda da çok az sayıda oyuncu var. Oysa yenilenebilir enerjiler çok, pek çok mülkiyet sahipliğine, pek çok mülkiyet modeline yattıkları. Hem çok daha ucuz hem de ister güneş, ister deniz dalgaları, ister rüzgar olsun, hepsi bedava. İşte bu sayede hep fedakarlık gerektiren, hem ülkelerimiz arasında hem de kendi ülkemizdeki eşitsizlikleri hep derinleştiren bir enerji modelinden uzaklaşıp, tarihte yapılmış bazı haksızlıkları bilinçli bir şekilde tarihe gömmek amacıyla bu geçiş sürecinde adaleti temel alan bir gündem oluşturulmasını talep etmeliyiz. Yani bunun bir adalet meselesi olduğu kesin. Independent gazetesinin yayınladığı raporu Atfen, bu tazminatın o zamanın hazine bütçesinin yüzde kırkına tekabül ettiğini ve bütçeden harcanan paranın ne kadar yüksek bir miktar olduğunu aktarıyorsunuz. 40% of the Treasury's annual spending budget. It's really how traverse can you get? Yeah. Yeah. İşte bizim kükürt bazda yani fosil yakıta dayalı ekonomimizin nasıl kanlı bir temel üzerinde yükseldiğinin bir örneği daha size. Bu savaşların nasıl bugüne kadar benzin için, mazot için çıkarıldığını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Ayrıca bu enerji kaynaklarının işin başından beri hep şiddete dayandığını da biliyoruz. Bunun tek sebebi sanayi devrimi sırasında yapılan muazzam yatırımların ana parasının kölelikten gelmiş olması değil, aynı zamanda bunların zehirli enerji kaynakları da olması Dolayısıyla ilk kömür madencilerine Hindistan'da ve Latin Amerika'da bu işi yapanlara bakacak olursak kömür madenciliği ve kömür rafine elleri yüzünden buralarda yaşayan toplulukların suyunu nasıl kirlettildiğini görür Fosil yakıtlar sadece emisyonla bile kurbanlık mekanlara ve kurbanlık insanlara gerek duyar. Fosil yakıtlardan başka türlü enerji elde etmenin yolu yoktur. İşte bu yüzden de fosil yakıtlara bağımlılık her zaman şiddete dayalı bir süreç olmuştur. Her zaman ırksal üstünlük taslamalarla... El, el ele gitmiştir çünkü bazı hakların, halkların ve bazı diğerlerin kurban edilmesini, feda edilmesini haklı göstermek için böyle ırksal üstünlük ve sınıf üstünlüğün yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Böyle bir hiyerarşiyi kurmak zorunludur. İşte bu yüzden de fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçerken, Sadece kirli enerjiden temiz enerji denen yani, şeye geçişin yüzden, ötesine yüzden, geçmek yani, zorundayız. Bunun aynı zamanda bu bir iyileştirme, bir manarmak, onarma süreci olması gerekir Bu süreçte fosil yakıt ekonomisiyle işin tam başından beri açtığımız yaraları da, da iyileştirmemiz bido gerekiyor. Bido -fosil bido -fosil gerekiyor. Benim ülkemde, yani Kanada'da, fosil yakı çıkarılması nedeniyle toprakları zehirlenenler, yerli halk, yani o ülkenin ilk sakinleri olmuştur. Bu insanlar gemi azıya almış kanser vakalarıyla, kirlenmiş sularla ve kirlenmiş topraklarla baş etmek zorunda. Bence adalete dayalı bir geçiş sürecinde herkesten önce bu yerli topluluklara kendi topraklarında yenilenebilir enerji üretme işinin sahibi ve denetleyicisi olmaları için gereken mali destek verilmeli. Böylelikle onlar için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulmuş olur. Bu şekilde topraklarını fosil yakıt elde eden şirketlere satmak zorunda kalmazlar ki bu toplulukların çoğuna sunulan yegane seçenek buydu. Bu böyle bir geçiş sayesinde tarihte işlenen hataların nasıl giderilebileceğini gösteren örneklerden sadece biri. Bana kalırsa bu aynı zamanda kendi iş modellerini korumak için güçlü bir motivasyona sahip kür kürtlü yakıta, fosil yakıta dayalı çıkar çevrelerine karşı da yeterince büyük ve anlamlı bir hareket oluşturmanın tek yoludur. Çevre hareketi her zaman çok yumuşak bir hareket olmuştur. Toprağa dayalı mücadelerin sürdürüldüğü çevre hareketlerinden söz etmiyorum. Ancak küresel çevre hareketi hep çok yumuşak kalma eğiliminde olmuştur. Bunun nedeni de burada farklı iktidar çıkarlarının olmasıdır. Dolayısıyla da yakıt sektörüyle boy ölçüşebilecek durumda olmadı hiç. Ancak siz ekonomik ve ırklar arası adalet gündemini iklim gündemiyle bir araya getirirseniz, işte o zaman daha iyi bir gelecek için mücadele edecek bir insan topluluğunu da bir araya getirmiş olursunuz. Çünkü onların da böyle bir mücadelede kazanacakları o kadar çok şey var ki. Peki size son bir sorum olacak. Sizce dünya nereye gidiyor? <gülüyor> çok kısa bir soru açıkçası çok açık seçik iki ayrıldığını görüyor bu tutturduğumuz yol bizi yalnızca çok daha büyük sıcaklıklara ve büyük felaketlere götürmekle kalmayacak ekonomik sistem de dünyayı gözden çıkarılmış bölgelere feda edilmiş bölgelere sürükleyecek gibi gözüküyor Öyle bir ekonomik sistemimiz var ki, aynı zamanda bizi topluma sırt çevirmeye itiyor. Bu yolda devam edersek, gittikçe artan kasırgalar, hortumlar, sıcak hava dalgaları ve bu kuraklıklar içinde yaşamakla kalmayacağız sadece. Aynı zamanda daha fazla aşırı kar hırsı, daha fazla özelleştirmeler, daha fazla tahkim edilmiş duvarlar çekilmiş sınırlar, ...daha fazla ırkçılık, ayrımcılık ve daha fazla devlet şiddeti göreceğiz. Sistemimiz bunu gerçekleştirmeye göre ayarlanmış çünkü. İşte bu yüzden de bizim kitle eğlencesinden anladığımız şey... ...bir sürü salonun bulunduğu bir sinema kompleksine gidip... Geleceğimizi bir kıyamet vizyonuyla yansıtan filmlerden birini daha seyretmek. Bunların en sonuçta da Mad Men. Geleceğimizin böyle olacağından o kadar eminiz ki yapabildiğimiz tek şey onu tekrar tekrar ekranda canlandırmak. Öte yandan geleceğe uzanan ikinci bir yolda var. Gezi parka ayaklanmasının da bir parçası olduğu mücadele hareketinden doğacak ikinci bir yol. Fosil yakıtlardan yatırımların çekilmesi, divestment hareketi, öğrencilerin başını çektiği ve okullarından, üniversitelerinden fosil yakıt kullanılmamasını talep eden hareketler, çeşitli fosil yakıt çıkartma yöntemlerine karşı dört bir yanda direnenlerin hareketleri, Gelecek ay Papa'nın iklim değişikliği hakkında tüm Katoliklere bir tamim çıkaracak olması, bir de Almanya'da yenilenebilir enerjiye dönüşüm örneği var. Bu da bize başka bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor, gösteriyor hem de dev ölçekte. İşte bir yanda anlatılan o eski hikaye var ki, onun bizi nereye götürdüğü malum. Öte yandan, Serpilmekte olan bir yeni hikayemiz var. Esas soru şu, bu yeni hikaye bizi o kıyamete götürecek gelecekten kurtaracak kadar hızlı serpilebilecek mi? Çünkü artık bize verilmiş bir son mühlet var. Ama şurası kesin. Tarihi zamanlarda yaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç 10 yılda yapacaklarımız... ...dünyanın geleceğini kuşaklar boyu etkileyecek. Bu da muazzam bir yük tabii... ...ama aynı zamanda muazzam da bir ayrıca. Evet, sadece... ...şu test kat... Tıpkı geçtiğimiz Eylül ayında New York'taki halkların büyük iklim yürüyüşü sırasında genç yerli aktivist Hugh Tesskat'ın, şu Teskat Martinez'in dediği gibi. Bu aynı zamanda büyük bir fırsat. Bütün dünyayı değiştirmek için hayatta bir kez insanın karşısına çıkabilecek ve bizim kuşağımıza nasip olmuş bir işlerimiz. Gerçekten çok ilginçti. Evet, gerçekten ilginçti. Hem de nasıl? Demek ki sizin de dediğiniz gibi içinde yaşadığımız bütün bu hareketlerin anı, hareketlerin hareketi. Bence karşılaştığım bütün o genç insanlar üzerlerine düşen bu görevin ne olduğunu gerçekten anlıyor ve inanılmaz bir cesarete sahipler. Bu yüzden de işte ben umutsuz değilim. Çünkü sadece bu son birkaç yıl içinde öylesine sarsıcı bir değişim oldu ki dünyada. İşte görüyorsunuz, Kuzey Kutbu'nda sondaj yapmayı planlayan Shell'in başına gelenleri. İnanılmaz bir ayaklanmayla karşı karşıya kaldılar. <gülüyor> Ben kendi ülkem Kanada'nın dramatik bir şekilde değiştiğini de görüyorum. 44 yıl kesintisi süren bir muhafazakar yönetimin ardından en kirli fosil yakıtın üretildiği Alberta'daki isyan. Bu Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de en uzun süre iktidarda kalmış bir tek parti yönetimiydi. Halk bu hükümeti oylarıyla devirdi ve daha önce eşit görülmemiş bir şekilde üçüncü bir partiyi, bir sol partiyi seçti. Burası petrol diyarının göbeğinde bir yer. O yüzden de insanlar başka bir şeye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Tabi hayale kapılmak da istemiyorum. Çünkü böyle bir değişimin zamanında gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama öte yandan bu değişimin hızı da beni sürekli şaşırtıyor. Bizde de Gerze küçük bir kasabada kazanılan... İlginç bir zaferi tanık olduk. Siz de kitabınızda bundan söz ediyorsunuz. Bu insanlar Türk ticaret ve sanayi sektörünün büyük devleriyle karşı karşıya geldiler. Ve 3 yıllık bir mücadeleden sonra kazandılar. Kömür santralini durdurmayı başardılar. Orada čevreči kimse de yoktu. Sadece kendi topraklarını ve sularını kurtarmaya çalışan insanlar, özellikle de kadınlar vardı. Tabii ki mutfaž. Bu arada eşiniz Avi Levis ile birlikte yaptığınız İşte Bu Her şeyi Değiştirir filmini de sormak istiyordum. Nasıl gidiyor film? İyi gidiyor. Neredeyse bitti ve Eylül'de lansmanını yapacağız. Böylece Paris'teki Büyük iklim Konferansı öncesinde hareketlerin dünya'nın bütün hareketlerinin bunu izlemesi mümkün olacak. Aslında film yerhalde ortaya çıkan bu hareketlerin mücadelesini kutluyor. Bu mücadeleleri bir bir ele alıp küresel bir hikaye anlatıyoruz. Çünkü bunun farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Artık insanlar kendi topraklarını ve sularını, kendi çocuklarını korumak üzere harekete geçiyor. Oysa bu yerel hareketler geçmişte oldukça tecrit olmuş durumdaydı. Bence heyecan verici olan şey bu yerel hareketlerin aynı zamanda yeryüzü için mücadele eden, Küresel hareketin bir parçası olarak kabul görmesi. İşte bu hikayeyi anlatmakla da buna bir katkıda bulunuyoruz. Naomi Klein, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Kitabınız da her şeyi değiştiren harika bir kitap. Türkçe olarak da yeni yayınlandı. Türkçe'de de yazılmıştır. Ben teşekkür ederim. Thank you so much. Thank you. Alright, hope to see you again. Hope Take to care. see you. Bye bye. Thank you. Naomi Klein'le Açık Radyo'da yaptığımız, dağda ursu Açık Radyo'dan telefonla yaptığımız bu söyleşi 28 Mayıs 2015 tarihinde telefonla gerçekleştirilmişti. Türkçe'ye çevirenler de Nur Deriş Otoman ve bendeniz Ömer Madra'ydım. Evet, bu vesileyle Açık Gaztene'nin sonuna da geldik. Ee, bir düzeltme yapalım. Bu haz, e, Haziran ayında yayınladığımız bir söyleşiydi Naomi Klein ile konuştuğumuz bu her şeyi değiştirir kitabı üzerine yaptığımız söyleyişiyi e, Haziran ayında yayınlamıştık. E, o tarihte sorduğumuz soru e, bu kitabı e, da içine alan konuların bu kitapta bahsedilen konuları da içine alan bu her şeyi değiştirir belgeselinin çekim hazırlığıyla alakalıydı. Film hala hazırda çekildi ve gösterime girdi. Türkiye'de ve dünyada çeşitli festivallerde gösteriliyor. Takip etmekte fayda var. En son... Geçtiğimiz cumartesi günü Salt Dağı, Salt Beyoğlu'nda gösterilmişti. Yakın bir zamanda belki tekrardan gösterime girer Türkiye'de diye de hatırlatmakta fayda var. Bu ilk düzeltmeydi. İkinci düzeltme ise çalacağımız ile alakalı. Ben programın girişinde Bob Marley'in iki defa vurulduğunu ama yaralanmadığını söyledim. Hemen bu düzeltme geldi. E, Ras Memo'dan. Vurulmuş ben de baktım gazetelerdeki fotoğrafları da var o güne dair. Bu konuyu anlatılan bir parçası var Bob Marley'in Ambush in the Night. Bu parçayla veda ediyoruz. İkinci kurşunda da ikinci parça da bu parçayla özeteşleşsin. Hepinize günaydın. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. stay that...